مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن بالنعم مولايا صل وسلم دائما أبدا <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhe rabbil âlemîn. Vessalâtu vesselâm. Alâ seyyidil murselîn. Muhammedin ve alâ âliye sahbî ecmaîn. Tergib-i Terif şeriflerinden derslerimize devam ediyoruz.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 El-Eş'arî (r.a.) Ebû Musa el-Eş'arî, meşhur sahabî, bize bir hutbe irad etti yani konuşma yaptı. Fekale o konuşmasında dedi ki: "Yâ eyennâs! Ey insanlar, yani ey Müslümanlar, ittequu hâdeş-şirke." Bu şirkten sakının. Yani sahabede şirk ne arar? Şirk Allah muhafaza, kafirlik demek. Yani işte onlar da şaşırdılar. Niye bize böyle bir şey diyor?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 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra. Dediler ona ki vallahi Allah yemin olsun ki mutlaka çıkacaksın. Yani elbette çık, çıkman gerekiyor. makul de dediğin şeyden. Ne demek? Dediğin şeyin uhdesinden. Yani sen şimdi ortaya bir şey attın. Dedin ki şirk efendim karıncanın ayak sesinden gizlidir falan. Sonra da diyorsun ki yani bize diyorsun ki şirkten sakının.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 onun biz Ömer'e gideceğiz. Radıyallahu anh. Ee, yani izinli izinsiz mesela. Haberli habersiz gibi yani. Haberli habersiz. Bazı gelen insan çok e, samimi olduğu vakitte habersiz de geliyor ya. Fekale. Ebu Musa Hazretleri dedi ki e, lüzum yok ya e gitmenize radıyallahu anh. Bel ucu. Bilakis ben çıkarım mimma o şeyin ohdesinden, sorumluluğundan ki kultü söyledim. Dediğim sözün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 Ebu Museleş'ari hutbe okudu demişti demin Ebu Kâil Hazretleri. Konuşmasında dedi ki bu şirkten sakının. Karıncanın ayak sesinden daha gizli gezen. E şimdi burada mesela sormasalar, işi meselerdi Resulullah buyurduyu demeyecek. Çünkü neden? Ee, her zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şeklinde rivayet yapmıyorlar. Konuşma esnasında ben şimdi mesela Efendi Baba'dan bazı şeyleri naklederken Ali Efendi Baba'mız buyurdu ki diyorum. Bazı kere Efendi Hazretleri buyurdu ki diyorum.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 Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bize dedi ki bu şirkten sakının. Fenne vakfamin de bi Karıncanın ayak sesinden çok daha gizli gezer. buyurdu. Fekale dedi ki men Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e men o kimse ki şa Allahu Allah diledi neyi en yekule demesini yani Allah kime dedittirse dedilttirdiyse yani kimin demesini murat ettiyse sahabeden birisi kalktı. Yani Ebu Musa nasıl kalktılar bu sözünün kaynağını söyle dediler. Ebu Musa Ali de diyor ki ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem insanlar vardı. Çünkü e-insanlar dediği zaman mesela öbür türlü ya bazer, ya Bedderda, ya Muaz diyor. E-insanlar e demesinden anlaşılıyor ki cemaati var. Sahabeden bir cemaat var. E-insanlar e bu şirkten sakını bu karıncanın ayak sesinden daha gizli gezer de farkında bile olamazsınız deyince Allah'ın dilemesini murad e, demesini e, dilediği bir kişi kalktı dedi ki ve keyfe e, ya Resulullah o zaman nasıl net takıyı biz sakınabileceğiz hi o şirkten yani sen bu kadar ve halbi gizliyse min debi bin nemli karıncanın ayak sesinden daha gizliyse ya Resulullah ey Allah'ın elçisi İslam bize sakının diyorsun bu kadar gizli bir şeyi nasıl tespit edebiliriz nasıl keşfedeceğiz gale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 İkili vaatte orada söylemiş. E'u zübükesi de var, ne'u zübükesi de var. Yani burada ne'u zübüke onlardan hangisini alsanız olur. Orada ikisine yazmışız. İkisini okusanız ne zarar eder? İkisini okusanız zarar etmez ama birini okusanız kifat eder. 266-267 büyük dualarımda. Çünkü terkibü terapatisinden siz seçemezsiniz şimdi. Hepsi Arapça kitabın yani. O duanın neresini okuyacaksınız? Biz onun dua okunuşu diye ayırıyoruz ya duanın okunuşunda var.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 Sen bin sene, 2000 sene yanmayı göze alıyorsun. Desene ki sen ahiretin azabına inanmıyorsun. Çünkü neden? Ya e inanan gözü görerek yanma gider mi ya? Ey kurtulma imkanın da var. Mecburi değilsin ki. Ha imanet, et, salâmet işle. Şirkten kurtul. E namaz kılıyorum, oruç tutuyorum ama riya yapıyorsun, gösteriş yapıyorsun. E, riya'dan korunmazsan namaz, orucun boş. Fakat ben salat'tan be fakat eşrek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 senin kudretinle, izzetinle dualara icabet etme vaadine güvenerek ve senin işte davet-i dâizattan ben çok yakınım davet ed duâ edenin davetine icabet ederim. Ayetine güvenerek. O demek onları da mülâza edin. Üdüni esecif için kabul edeyim. Bu vaatleri var yani senin ya Rabb'i sözlerin var bize. Bu sözlerin bir ke o demek inna bir sığınıyoruz bir ke sana.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 Ya da yazılmamış da ya bilmiyorum. Ben yani cebi kenar yolda taşıyorsunuz elinizde diye onu bilmiyorum. Yani o günde baktık sanki cepte vardı ama yani ben cebe hepsini koymaya çalıştım. Ee, yani doğaların kitabındakinin. Efendim velakin e, şimdi arkadaş bakıyor Hoca Efendiler. Eğer varsa cepten de numara verelim. Çünkü biraz cep daha kolaylığınıza geldisin Ama 266 ve 267'de duaların kitabında kesin vardır. Şimdi geldik. Kitab-ı sünneti. ikinci kitaba geçiyoruz. İhlas kitabı bitti. Ama bu duayı mutlaka okumanız artık farz oldu hepimize. Başka bir şey. Çünkü hadis herifin birinde diyor ki Ben size öğreteyim mi? Ma yüzi bu. Sahira şirk ve o.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 Bu, buradaki lafız, buradaki lafızdan biraz umuyor. Öbürü ikinci rivati ama rivayetler aynıdır, manalar aynıdır. Demin söylediğim mananın aynısıdır. Orada biz sığınıyoruz. Burada sığınıyorum. Eûzülüdür. E, i̇kisini Ad-i Şeriftir. E, iki hadis i Şerifi'de dualarımın 266. sahibde bulursunuz. Cep kitabında da 59. sahibededir. Hayızlı ve cülüp olanlar da bu zikirleri okuyabilir. Abdest sizi bırak. Hayız ve cülüp onları da babların başında söyledim ayet olmayınca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 Cülüpdür yıkanma vakti yetişmiyor akşam olacak o günlük şeyini okumak istiyor duaysa okur cülüpken. Sübhanallah, elhamdülillah, la ilahallahu Allahu ekber. Cülüp bile bunsuz durmasın diyor. Zikretsin yani. Tabii ki çıplak vaziyette yıkananını kastetmiyoruz. Ama yıkanmasına yarım saat veya su sunuyor veya bir zarureti var, beklemesi gerekiyor. E zikirsiz niye dursun? Ya Hz. gelse bekle şofpende suyu ısıtıyorum mu diyeceksin.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 Namazı kim kıldırıyor? Halife kıldırıyor o zaman. Hazreti Ömer'e bile razı olmuyor. Sesini duyuyor. Aman aman geri çekilir. Niye? Ebu Bekir varken olmaz diyor. Ebu Bekir'in olduğu bir cemaatta diyor. Ancak Ebu Bekir imam olabilir diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah vel bekir. müminler de Ebu Bekir'den başkasını istemiyor. Allah da istemiyor diyor. Yani ben e, ben Ali'yi isteyemem ki diyor. Çünkü birinci sırada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 yasaklardan sakınacaksın. Çizgiyi geçmeyeceksin. Hudutla sınır koymuştur. Celle celle o sınırı aşmayacaksın. Sen meyve suyu iç diyor sana, şerbet iç, şıra iç, şurub iç, her yer dolmuş yüz 100 çeşit, bin çeşit meşrubat var. E sen geliyorsun, lada rakı içeceğim, lada bira içeceğim. Olmaz ki. Haramlardan sakınmanızı vasıt ed Evlen, nikahlan, yabancı kadına niye bakıyorsun, niye zina diyorsun? siz haramlardan sakınmanızı vasiyet ediyorum. Daha ve sem'i laft dinlemenizi, emir dinlemenizi ve taati dinledikten sonra itaat etmenizi emrediyorum. Ve ente emir seçilse de aleykü bi'zense abdün bir köle. Başka hadislerde diyor ki Abdün gün, Habeşli bir köle ki naraseu bize bibe. Sanki başı kuru üzüm gibi. <gülüyor> Siyah kuru üzümü. zencilerin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 işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da müfrezeler, seriyeler gönderiyor. Sonra Hz. Sıddık, Hz. bütün halifeler gönderiyor. Orada isterse halife olarak seçilsin, isterse efendim orduya komutan seçiliyor. Mesela 100 kişilik bir ordu gidiyor. Kimi seçiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimi seçmişti? E, efendim, Üsame bin Zeyd. Hz. Üsame gençti. E arada orada bu Bekir, Sıddık var, Hz. Ömer var, yaşlı sahabe var, daha faziletliler var.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 Kaldı bir avuç ehli sünnet hür ordu dedik. Şimdi de onlar birbirle savaşıyormuş. Kafamız patladı ya. Hudadalar. E bir, bir günde 400, 500 kişi ölmüş geçen gün. Benim oradan tanıdığım insanlar var Medine'den yani. Sorun ya dedi bunlar yardım edilecek halden çıktı birbirlerini öldürüyorlar. Yani onun için Binali Bey ne dedi geçen gün? Ya Müslümanlar birbirini öldürüyor. Bu işi durdurmak lazım dedi. Çünkü bu böyle yürümezdi yani. Nereye kadar gideceğiz? Beş altı sene oldu. Millet birbirini kesiyor. Yani bunu, bu savaşın bir şekilde mutlaka kimle anlaşılıyorsa, barışılıyorsa durması icap ediyor. Müslüman Müslüman'ı kesiyor. Çünkü öyleden eli sünnet izliyorsun tamam bir emir tayin ediliyor. Adam emire uymuyor. O diyor ki o şu mezhep o diyor ki bu böyle yaptı. O elini bağlamadı. O para şeyleri, petrol şeyleri kuyularına el geçirmiş, ele geçirmişler. Dünya menfaatleri gülüyor. Emir yok. Tayin edilen laf dinleyen bir şey yok.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 Ama sahabeden sonra onlara uyanlar e, hata onlar mazur olmazlar diyor hadis-i şerif. Sahabem arasında bazı şeyler olacak buyuruyor hadis-i şerif. Bunları kaynaklarıyla yazıyorum. Halit Karaman'a reddiyeleri devam ettireceğim sahabe müdafaası yazılarımda yazdı yazdım. Yani şeyleri tercümeleri kaldı. Bu hadis-i arasında ihtilaf çıkacak diyor. Çıkacak ama diyor. Onlar mazurdurlar. Benim sohbetim benimle beraber sahabeliği yaptıkları için onlara Allah affettiriyor.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 Her gece camide cemaatle kıldırttırdı. Ne oldu? Resulullah'ın sünneti oldu bu. Neden? E, halifemin sünneti neyse benim sünnetim aynıdır. Temet Ubiya diye başka Adi Şerif'te yani bunun diğer rivatleri de var. O sünnetlere sımsıkı sarılın. Böyle ellerinizle yapışın. Olmadı. Ve addu ısırın aleyha. Onlar bin nevacidi. Azur dişlerinizle dişlerinizi de geçirin. Neden? Belki eliniz sağlam olmaz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 Elinizli bırak dişlerinizi takın diyor. Azu dişlerinizle sarılın ve yaküm sakının ve muhdesatü'l umur. Sonradan çıkarılan bid'atlerden sakının. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alın yazısı var. Herkese Allah e, e, ana karnında hepsini neyip olup biteceğini yazdı. Bu böyle inanıyor muydu? İnanmaz olun. bütün hadisler o söyle. Peki Kur'an'da var mı kader? Var. İnna kulle şeyh halakna bi kader. Her şeyi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 Lahu'l-mescidi hayzın velac'l-cülub. Cülübe hayız diye mescidi helal etmiyorum buyuruyor. Sayı hadiste geçer. E ne olacak şimdi? O zaman sonradan çıkan işlerden sakının din hususunda. Ama nedir? Araba sonradan çıkmış. Arabayı sonradan çıksa ne olur? Şimdi o sırada sulatla binerdi. O zaman da deveydi vasıta. Deveyle gidiyordu. E Bunu anlamayacak ne var şimdi? Bidatlardan uçağa uçağa niye binmeyeyim? Uçak bidat. Nesi bidat uçağı?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 Reform adına çıkarılan bu reformistlerin bid'atlerinden sakının. Fe inne kulle bid'atim dalale. Her bid'at dalalettir ve sapıklıktır. Yeni çıkan, dinde reform adına yeni çıkan her bid'at sapıklıktır. Yahudi Hristiyan cennete girecek. O Süleyman Ateşler çıkarttı. Abdullar çıkarttı. Afganiler, Reşit Rızalar. Ne reformist hareketi 100 sene evvel Mısır'da başlattılar.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 Fe inne kulle muhdesin bid'a. Her son, din de sonradan çıkarılan şey bid'attır. Bu itikad bid'atından bahsediyor. Amelde de bid'atlar var ama onu buna o kadar benzemez. Ya, itikattaki bid'at adamı el üstetten çıkarır. Ameldeki bid'at mekru olur. Bir şey olur. Muba olur. Ameldeki bid'attan mübah da var. Minare yoktu ki o zaman. Minare, muba. Medrese böyle bina yoktu ki. Muba. Hatta bazı vacibe de gelir. Bazı da vacip olanlar var. Sahabe döneminde el-i sünnet dışı adam yoktu ki reddiye yapsınlar. E şimdi bu el-i sünnet dışına reddiye yapmak farzdır. Ama o zaman da yoktu. Ya. Niye yoktu? O el-i sünneti bozan bir görüş yoktu ki sahabede. Onun için, dinde, itikatta, inanç meselelerinde, helal-haram meselelerinde, fıkıh meselelerinde sonradan çıkarılan her şey bidattır. Ve kulle bide akı balayal her bidat sapıklıktır. Yani ne demek sapıklık? Yoldan sapma. Sapmadan geliyor. Yani hak yol, cadde-i şeriat buradan gidiyor, istikametten ayrılıyor, yamuluyor. 72 fırka dalalettedir. Ve kulla dalaletin finnar. <gülüyor> eli sünnetten ayrılmanın, sapmanın, şaşmanın, her türlüsünün hep neticesi cehennemin içinde sonuçlanacaktır diyor Adi Şerif'te. Bu Adi Şerif'i tirmizi ediyor. Daha birçok kaynak da sahih hadisler e, kaynaklarda geçiyor. Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, i̇bn Hibban. E, Tirmizi demiş, hadisün hasenun sahih. Sahih hadis demiş Tirmizi. Her hadise sahih demez Tirmizi. Sahih diyor. E, i̇şte ümmetim 73 fırkı. yani aldı. Küllüm fin nâr illa vahid. Hepsi ateştedir. Bir fırka ehli sünnet müstesna. İbn-i Mace hadisi. İşte oradan anla neden? Hepsi dalalettedir. Bit'atın her türlüsü dalalettir.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 Hepimizi de dinini tebliğ edenler zümresine ilhaka eylesin. Aminu sallallahu aleyhi ve sellem. Şeyh-i Elhamdülillahi rabbil âlemin. Mevla ya salli ve محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن بالنعام مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبه